Anne babamız bize gelince ayağa kalkıp karşılamak, gelen misafirlere ayağa kalkıp hürmet etmek şirke girer mi? Bu ayağa kalkmak, karşılamak meselesi biliyorsunuz genelde bütün toplumlarda hemen hemen adet olmuş. Bu da Södyi Arabistan'da gerçekten çok büyük bir adet adettir. Yani onların örf adetlerinden sayılır. Bu kişinin önünden kalkmak hatta alimler arasında bu mevcuttur. Basuriyye Arabistan halkı birbirlerine kalkma tabii ki birbirlerine derken zayıf bir kişi kalktığı geldiği zaman onlara kalkmazlar yani birbirlerine. Ama diyelim ki bir şu anda sensür bir toplumuna girdin. Bir Türk olarak veya bir yabancı olarak kimse sana kalkmaz. Ve yahutta kalkacak olan şahıslar çok nadir olur bazı işler aslında belki kalkabilir ama genelde zayıflara kalkılmıyor makamsız kişilere Türkiye'de de öyle zengin insan kalkılır efendim e, hocaysan kalkıl kalkılır efendim e, makam sahibi ise cumhurbaşkanı milletvekili muhtar efendim öğretmen falan müftü şu bu falan filan Oya ta karağa takmışsa dediği gibi tamam. Ceket karağa takınmalarda bu adet olmuş. Peki bu adet doğru mudur? Maalesef şiddet bu adet doğru değildir. Ali ve selam. Ashabını ashabını birbirlerine kalkmamak konusunda çok önem verdi ve bu o şekilde onları terbiye etti. Ali satt ve selam bir meclise girdiği zaman tamam selam veriyor. Ondan sonra boş gördüğü yerde oturuyordu. Hiçbir zaman dedi ki onlara kumu li seyidikum Tamam? Mı? Burada iki tane cümle var. Kumu ile seyidikum ve kumu li seyidikum. <gülüyor> tamam mı? Bazı şahsılar diyorlar ki kumu li seyidikum, ey işte sizin efendiniz geldi ona kalkınız. Ve biliyorsunuz Saad bin oraya getirdilerdi. Yaralıydı. Eşeğin üzerine getirdiler. Aleyhisselatü Veya kumu liseyyidikum enziluhu diye. Yani kalkınız efendiniz gelip onu yaralı olduğu için ona yardım edin tamam mı? Ve onu eşeğin üzerinden indirin. Öbür tarafta kumu ile seyyidikum kumu ile veya da kumu liseyyidikum aramakta bir beis yoktur. Çünkü bu ona kalkmak değil bu ona karşılamak onu karşılamaktır. Ama sen oturuyorsun böyle geliyor mesela şahıs musafaha yapıyor. Senin önüne geldiği zaman hemen kalkıyorsun ona. İşte bu nedir? Bu caiz değildir. Ve Allahü Resulü <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam Fatıma radıyallahu teala anhin evine gittiği zaman Fatıma radiyallahu <gülüyor> tutturuyor. Ve bazı alimler diyorlar ki bir oğul babasına kalkabilir. Veyahut da amcasına, dedesine, teyzesine, halasına. Yani bu karşılama kalkması değil. Senin yanına geldiği zaman mesela ona kalkmak. Bazı âlime diyorlar ki bunda bir sakıncası yoktu. Çünkü annesidir babası bu konuda riyakarlık olmadığı için diyorlar ki caizdir. Ama İmam el-Vâli diyor, ister anne olsun, ister baba ortada bir vecis yok. Hazreti Fatıma'ya yaptığı. Hazreti evet, Fatıma radıyallahu teâlâ Ali satt ve e yaptığı gibi o da ve Ali satt ve selam Fatıma'ya yaptığı gibi örneğin kızı evlidir. Evine geliyor. Hemen baba özlediğinden dolayı onu karşılıyor. Efendim anından öpüyor ve otta elinden ve ot ayağından. Tamam mı? Ondan sonra getiriyor, kucaklıyor, elinde doğru tutuyor. Bunda bir beis yoktur. Ama şu şekilde oturuyor. Ne de hiçbir kimseye ve ashabı arasında bunu yapmamıştır. O zaman doğrusu şahıslara kalkmamaktır. Ama kapılarda karşılamakta bir beis olmadığını İmam el-Albani rahimeullah bunu bunda bir beis olmadığını